586, numaralı konu, Hazreti Peygamberin, bana uydurma deliller getirmeyiniz, diyerek insanları bundan nehyetmesi, evet, Ensardan iki kişi çok eskiden kalma bir miras meselesinden dolayı Hazreti Peygamber'e başvurdular, her iki tarafın da şahidi yoktu, Hazreti Peygamber onlara şöyle dedi, sizler anlaşamadığınız bir meseleyi bana getiriyorsunuz, ben de hakkında vahiy inmeyen konularda kendi içtihadımla hüküm veriyorum, sizden hanginizin delilini daha kuvvetli bulursam onun lehinde hükmederim, ancak uydurma bir delil getirerek davayı kazanmış olan kişi sakın benim kardeşinin hakkından alıp da kendisine vermiş olduğumdan hiçbir şey almasın, çünkü böyle bir durumda ona ateşten bir parça vermiş olurum ki o, kıyamet gününde boynunda bu ateş parçası olduğu halde haş olunur, bunun üzerine o ikisinden birisi, ey Allah'ın rasulü benim hakkım arkadaşımın olsun, dedi, Hazreti Peygamber de, o halde gidip kendi aranızda anlaşınız, davalaştığınız şeyi taksim edip sonra da kura çekerek hissenize düşen parçaya razı olunuz ve birbirinize de haklarınızı helal ediniz, buyurdular.